ve şerrel umuri muhtesatuha, ve kulle muhtesetin bid'a, ve kulle bid'atin zalâle, ve kulle zalâletin finnâ'l. Hadis usulü üçüncü seviye, ikinci ders, e, dokuzuncu hal tercümesinde kalmıştık. من تُكَلِّمَ ف۪يهِنْ İbrahim bin Muhacir el-Beceli el Kufi. Bundan e, mim ve Sünn-i Erbağa koymuş Zehebi. Yani Müslim ve Sünn-i Erbağa demiş. Ve şöyle diyor Zehebi e, Tarık bin Şeab'dan ve başkalarından rivayette bulunmuştur. Saduk'tur. el Kattan, yani e, Yahya bin Said El-Kaddağ'ını kastediyor. Kavi kuvvetli değildi demiştir. Nesai de aynı şekilde söyledi diyor. Müslim ondan şahit olarak hadisler rivayet etti. Yani şahit getirmek için rivayet etti diyor. Zeheb'in sözleri bu kadar. Evet. İbrahim'in Nehai'den de e, yani İbrahim'in Nehai'nin de öğrencisi aynı zamanda İbrahim bir muhacirel beceli Kendisinden de Şube, Sevri, Süfyan-ı Sevri ve başkaları rivayette bulmuştur. İmamları İbrahim bin Muhacir hakkında söylediklerine gelince çok şey söylemişler, çoğunluğu leyyin bulmuş, gevşek bulmuş, e, zayıf görmüşlerdir. Netice olarak ne neticeye varırsınız? Zehebi İbrahim bin Muacir'i Muğni'de zikretmiyor. Mizan'da zikretmiyor. el de zikretmiyor. İşte burada Mentükel-i Mefih'te Saduk diyor. Ee, Divanut ı Duafa'da da Sika diyor. Burada hakimin de bir sözünü aktarmak lazım. Hakim Ermedhal'de diyor ki Müslim birden fazla hadis rivayet etti ondan diyor. Sonra İbn-i İbrahim el Beceli'yi zayıf gördüğünü söylüyor. i̇bn Mehdi'nin de ona karşı çıktığını söylüyor yani Abdurrahman bin Mehdi'nin. Müslüme göre Abdurrahman bin Mehdi'nin tadili İbn-i zayıf görmesinden daha üstün imiş. O yüzden Müslüm ondan rivayette bulunmuştur. Selam. Aleyküm selam ve Peki cerh edenlere baktığımızda Yahya bin Said'il Kattan İmam Nesai bunlar nasıl kimseler? Müteşeddit. Ama bir de şey nedir hocam? İmamların çoğuna göre iyiliğindir. Miyim? Evet. Yani e, burada asıl olarak e, yani birebir onun hakkında bilgi veren kimselere bakacağız. Mesela Selam. Aleyküm Selamun Rahim, Abdurrahman bin Mehdi Sika diyor. Yani şeye karşı çıkıyor, Yahya bin Maim'in zayıf görmesine karşı çıkıyor. Burada asıl olarak bu iki şey var. Biz Yahya bin Maim'in neden zayıf gördüğünü bilmiyoruz. Muhtemelen burada mesela Yahya bin Said el baktığımız zaman lem yekun bil kavi diyor. Yani kuvvetli değil. Hafıza bakımından bir eleştiri, adaletine bir eleştiri söz konusu değil. Hafıza bakımından yani Nesai ile İbnül Katta'nın eleştirileri bu yüzden. Yani kuvvetli değil diye. Abdurrahman bin Mehdi hangi tabakadan cerh ve tadilde? Müteşeddi. O da müteşeddit. İbnül Mehdi müteşedditlerden veya mutabasıtlardan, tam emin değilim mutabasıtlardan da olabilir. Her halükarda onun ki diğerlerine ağır basar şey etkiler mi hocam var hani özellikle karışıklıkması ilmle maline. Evet. Tamam. Şimdi şimdi biz zayıf sayılma gerekçesini buradan net olarak bilemiyoruz. Yani en e, şey ifade, açık ifade kavi değil, kuvvetli değil demesi kat'anın o da müteşehhidlerden olduğu için e, onun cerhini biraz e, şeyle karşılarız. Yani tek başına bu ravî Tek kalsa en azından hadisi Hasen'dir, Allahu Alem. Nitekim Müslim de ihticac etmiştir onunla. Zehebi de bu kanaati ağır bastırıyor, Saduk diyor. Başka bir yerde Sika diyor mesela, Zehebi de bu kanaati işaret ediyor. Şey ettiler, mesela May, 30 -40 sonra yani onun zayıf Muhasarat var da İbn-i hani daha çok yaşadığı için, o bir etki olur mu böyle bir ilimlerden? Şimdi, hakimin burada yaptığı i̇bn Mehdi'nin sözüyle Yahya bin Mayin'in sözünü reddetmesi. Hakim ve daha sonra o zaman onları yani, da buna göre diyor Yani bu şey değil. Önemli olan burada mesela cer sebebi müfesser olmadıkça tadil önceliklidir. Yani böyle bariz bir cer bilinmiyor onun hakkında 10. madde İbrahim bin Meymun Es-Saiğ El-Mervezi İbrahim bin Meymun Es-Saiğ Sad, Elif, Hemze, gayn harfleriyle El-Mervezi T işareti koymuş Tirmizi işaret etmiş Ve diyor ki, atadan rivayette bulundu. i̇bn May'in Sika gördü. Ebu Zür'a, La Sebi'h dedi. Onda evet. sakınca yoktur dedi. Ebu Hatim, La Yuh Teccebi'h dedi. Yani onunla hucet getirilmez dedi. Evet, İbrahim bin Meymun. Ee, evet. Ebu Davut, Nesai ve e, Bukhari'nin tarihinde, Bukhari tarihinde de rivayet etmiş. Burada belirtmiş mi? Yok. Yani Bukhari tarihinde, ayrıca Ebu Davut ve Nesai de Tirmizi'nin dışında, onlar da rivayette bulmuşlar İbrahim bin Meymun'dan. Kısaca bu Ebu İshak el-Mervezi diye biliniyor. Ebu Müslim El Horasani bu zatı zulmen öldürmüş. 131 senesinde, hicri 131 senesinde. Bukhari, istişat olarak Talak kitabında bunun rivayetini zikretmiş. Yani tek başına hücret getirerek değil de e, şahit getirmek için. Ebu Davuddin'e sahi dedik. Bukhari, kıraat halfel İmam adlı risalesinde ondan rivayette bulmuş. Aleyküm selamun Atâ bin Ebi Rabah'tan, yani Zehebi burada atâ diyerek hangi atâ olduğunu belirtmeden söylemiş. Demek ki bu Atâ bin Ebi Rabah, Hammad bin Ebi Süleyman ve başkalarından rivayette bulunmuştur. Kendisinde de Ebu Hamze Es-Sükkeri ve Davud el-Attar rivayette bulunmuşlar. İmamların İbrahim bin Meymun hakkındaki sözlerine gelince, sika görenler, işte Zehebi'ni zikrettiği gibi İbn Ma'in, ee, Nesai et-tehzibde nakledildiğine göre Nesai sıka görmüş Ebu Zür'a la Sebih demiş Bunu Zehebi de naklediyor zaten ee, Nesai başka bir yerde be be'se demiş Yani onda sakınca yok demiş Ahmet bin Hanber Ma akrabu hadisuhu diye bir ifade kullanmış yani hadisin hasen mertebesinde olduğuna işaret bu sözü. Hakkında konuşanlar da sadece Ebu Hatim, sadece o la yuhtet cebih demiş, yani onunla hüccet getirilmez demiş. Netice olarak ne çıkar? Buradan. Ebu Hatim müteşedditlerden la yuhtet cebih demiş. Diğerlerin hepsi sika olduğuna veya saduk mertebesinde olduğuna. Mesela Sebi sözü saduk mertebesi olduğuna delalet eder. Nesai bir yerde hem la Sebi yani tevsikin kaçıncı mertebesi la Sebi bir o mertebede bir ikinci mertebeden tadil lafızları kullanmış Nesai onun hakkında. Yani sonuçta bu şahsın hadisi hujjettir. Yani ihtiyat eee da göre ya hasen ya sahih yani nicayet mertebesindedir bu hadisleri. eee Zehebi tefsikini tercih ediyor. Rensika oluşunu tercih ediyor. 11. Bir şey mesela Tirmizi veriyor ya hani şey bu İbrahim bin Memun için Tirmizi hüccet getirdiği için mi bir tek Tirmizi burada diyor. Hani Toro'dan dediniz ya Ebu Dağut'la vesaili. Şimdi Zehebi burada Tirmizi'yi zikretmiş. Yani bilmiyorum niye özellikle sadece bazılarını zikrediyor. Öyle sadece kütübistlerinin, işte kütübistlerden birilerinin bununla da e, bulunduğu için mi zikrediyor bilmiyorum. Ama sadece Tirmizi'yi zikretmiş. Ama başkalarında da var yani bu Dağut'ta falan da var. 11. İbrahim bin Yusuf bin Ebi İshak Es-Sebi'i. Yani Ebu İshak Es-Sebi'i'nin torunu oluyor. Bukhari ve Müslim işareti koymuş zehbi Ve şöyle demiş. Kalilül Hadis. La Sebi Yani az rivayeti olan birisi. Onda sakınca yoktur. Bunlar zehbi'nin sözleri. Ve da'fehu Ebu Davud, Ebu Davud zayıf gördü. Ve kâle Nesay ile ise bil kâvi, Nesay kuvvetli değil dedi. Ve lehu fîs saihayni ehadiy Onun Bukhar ve Müslüman sahiplerinde hadisleri vardır. Ve besa kahut dâre kutniy, dâre kutni onu sika gördü. Zehvinin buradaki nakl göre? Sadece Ebu Davud zayıf olduğunu söylemiş. Nesay da kuvvetli değil demiş. dare kutni sika demiş. Ayrıntılara inersek, bu Hicri 198 yılında vefat etmiş. i̇bn Mace dışında cemaat ondan rivayette bulunmuş. Yani kütübiste sahipleri ondan rivayette bulmuş. Bir tek İbn-i Mace rivayette bulunmamış İbrahim bin Yusuf'tan. Bukhar ve Müslim bazı hadislerde, az miktarda, az saydaki hadislerde onunla ihticap getirmişler. Hedyus de Hafız i̇bn Hacer'i zikrediyor bunu. Babasından ve dedesinden rivayette bulunmuştur. Yani babası Yusuf bin Ebi İshak'tan ve dedesi Ebu İshak'tan, Amr'dan rivayette bulunmuştur. Kendisinden de İshak bin Mansur ve Malik bin İsmail rivayette bulunmuşlar. İmamların... ''Tadile dair sözleri dare kutni ska görüyor dedik. İbn İbban es-Sikat'la zikretmiştir. Ebu Hatim yuktebu hadisuhu hadisi yazılır. Ee, ve huve hasenul hadis demiş. Yani normalde hadisi yazılır ancak e, hadisi yazılır ifadesi tek başına tadile yeterli değildir. Yani böyle bir ravi makbul bir ravi de olabilir. Tadil için yeterli değildir ve huve Hasanül Hadis diyor hadisin Hasan olduğuna da e, işaret ediyor Cevre Tadil kitabında bir İbn Adi dedi ki İbrahim bin Yusuf e, kendisinden Ebu Gassan Malik bin İsmail ve Şureih bin Mesleme ve Ebu Kureyip ve başkaları salih hadisler yani düzgün hadisler rivayet ettiler. ve leyse huve bir Münkerül Hadis bir Münkerül Hadis o kendisi münkerül hadis değildir. Hadisleri düzgündür diyor. Yükte bu hadihtehu hadisi de yazılır diyor. El Kamil adlı eserinde. Ebu Davud, El Elcuzecani bunlar zayıf dediler. Ee, yine Nesaynin de kuvvetli değil dediğini biliyoruz. İbn Maimin leyse bir şey demiş. Mizan'da nakledildiğine göre. Mizan'ın itidalde. Ebu Nuaym babasından bir şey işitmemiştir demiş. Yine bu da mizanda naklediliyor. Bukhari ise şöyle diyor. Babasından o da dedesinden Ebu İsağ'dan rivayetiyle babasından işitmiştir. Yani sonra bir hadis zikrediyor. Yani işittiğine delalet eden bir hadis zikrediyor tarih-ülke bir de. Bu da işte iştiğini söyleyen, ispat eden, nef yedene haydesiyle burada işitme problemi söz konusu değil. Yani işitti diyen önceliklidir. Netice olarak bu ravide bir gevşeklik var, bir zayıflık var. Hadisi hasemdir. Hakkındaki cerh mübhemdir, kapalıdır. Mutlak zayıf ifadeleri e, reddedilir. Yani mutlak kabul edilmez açık bir cer söz konusu olmalıkça bu cerhe itibar edilmez. Nesai zikretmiş değil mi hocam? Nesai kuvvetli değil demiş. Demesine rağmen zikretmiş o zaman. Çünkü Zik. sadece İblima'yı zikretmemiş. Rivayet etmemiş. Nesai rivayet ediyor. Bu evet. O onu zaten hafızasını ederiz sorunu gösterir Evet. Leysa bil kavi diyor. Yani, e, şimdi şöyle Bazen mesela Nesai e, bunları rivayet getirirken bu gibi bir ravilerden mesela hafıza bakımdan zayıf olduğunu düşünedim ama sıdk sıfatı var. Bu tür ravilerde Bukhari-Müslim bile hüccet getirse bazen sadece hadisiyle hüccet getirirler kendisiyle değil. İşte Makronen rivayet dediğimiz. Nesai'nin kitabına alması onu tadile yeterli değil. Çünkü işte bu hafızası problemlidir ama işte bu hadiste yanılmamıştır. Bu hadiste yanılmadığını gösteren karineler var diyerek e, onu e, kitabında tahrir etmiş olabilir. Yani bu mutlak tefsik değil. Tefsik manasında değil. Sadece hafızasında bir yetersizlik var. Hani hafızası kubat ediyor manasında. Evet. Ama ihtiyaç ediyor. Yani netice olarak yani Allah'u Alem yani Leysebilkavi ifadesi zaten hafıza yönündendir. Adaletiyle alakalı değil. Bu ve Müslüm ihtirac etmişler zaten. Onunla, Ekstradan başka bir şey söylemek gerekir mi? Evet. 12. Tercümemiz. E, Ubey, Ubey bin Abbas bin Seyl bin saat Seyil bin Sa'd radyalığının torunu bu da. Ubey bin Abbas bin Seyil bin Sa'd. Ha işaret koymuş. Bukhari'ye işaret etmiş. Ve şöyle diyor Zehebi. Babasından rivayette bulunmuştur. Yani Abbas bin Seyil'den rivayette bulunmuş. Kalilur rivaye Az rivayet ederdi. Ve gayruhu umettim minhu Ondan başkaları ondan daha sağlamdır. Zaptı daha kuvvetlidir başkalarının diyor. İbn-i zayıf görmüş ve başkaları da İbn-i ile beraber başkaları da zayıf gördü diyor. Ahmet bin Anbel münkerül hadis demiş. Ve kutni dârekutni. kutni de onu kuvvetli bulmuş. Evet. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ubey bin Abbas bin Seyl bin Sa'd es-saidi el-ensari el-medeni. Seyyil bin Es Saidi radıyallahu anh'ın torunu. Bukhari e, tek bir yerde rivayet etmiş onda. Sadece bir yerde getirmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselamın e, atıyla ilgili bir rivayetmiş bu. E, ona bu konuda kardeşi Abdülmüheymin de mutabaat etmiş o rivayette. Yani Bukhari'nin İhticac ettiği net olarak söylenemez demek ki burada. Yani mahrum olarak da veya şahit olarak da zikretmiş olacaktır. Babasından rivayette bulunmuş. Ebu Bekir bin Muhammed bin Amr bin Hazm'dan rivayette bulunmuş. Bu meşhur Yemenli aile, Amr bin Hazm ailesi. Kendisinden de Zeyd bin Hubab, Atik bin Yakub ez Zubeyri. Bunlar rivayette bulunmuşlar. i̇bn zayıf görüyor. Ahmet bin Hanbel'in burada geçen Zeheb'in aktardığı bu sözüyle i̇bn zayıf saymasını Mizan-ül İtidal'de birinci cilt 78. sayfada zikrediliyor bunlar. Nesai ve başkaları kuvvetli değil demişler. Yine bu da mizanda aynı yerde zikrediliyor. Ukayli diyor ki Ubey'in yani Ubey bin Abbas'ın tabi olunmayan Hiçbir konuda tabi olunmayan hadisleri vardır diyor. Dua faul kebide. Aleyküm aleykümselam, aleykümselam. Yani tabi olunmayan hadisleri demek, mutabisi olmayan hadisleri demek. Yani başka hiçbir ravi ona bu konuda mutabakat etmedi. Ben yani bu türden hadisleri var diyor. Netice olarak görüldüğü gibi burada tefsikine dair bir ifade görmüyoruz imamlardan. Yani Zehebi burada sadece kendi sözünü söylüyor. Başkaları ondan daha sağlamdır diyor. Rivayetleri azdır diyor. Tevsike dair Zehebi'nin de zaten kendisinde bir ifadesi yok. E, ıstılah kaydesi gereğince, usul kaydesi gereğince bu Rabi zayıf sayılmalı. Ve bunun zayıflığı hafıza cihetinden. Ezberi yönünden. Zehebi Mizanul İtidal'de Hasanül Hadis diyor. Yani onun rivayeti hasen'dir diyor. Fakat kıyde kural gereği Zehebi burada hatalı gözüküyor. Yani şu nakledilenlere bakıldığı zaman yani hafızası ciddi bir eleştiri altında ve tevsikine dair bir şey yok. Sadece şey zikretmiş. Mesela burada ve kavva hudare kutni. Tarihu Nunu kuvvetli buldu. Dara Kutnun'u kuvvetli buldu diye bir şey zikretmiş. Bu bazı nüshalar var. mentüke l kitabının bazı nüshalarında yokmuş. Bunu parantez içinde tahkik eden eklemiş zaten. Evet. Divanut ı da i̇bn Ma'in'in zayıf gördüğü Ahmet bin Amber'in münkerül hadis dediği zikrediliyor. Mughni'de El-Mughni fit Duafa kitabında yine Zehebi'nin Vusika diyor. Yani Sika görülmüştür diyor. Ama kim sıka görmüş? El-Kâşif'te de diyor ki onu zayıf gördüler diyor. Nitekim Bukhari onunla ihticat etmiştir diyor. Mizan da şöyle demiş. O sept derecesinde olmasa bile en azından hasan Hadis'tir diyor. Yani Zehebi'nin kanaati Ubey bin Abbas hakkında böyle. Yani benim kanaatim, ben araştırmamda ağır basan bu ravi mutabisi olmadıkça zayıf. Yani Bukhari'nin mesela ihticac ettiğini söylemesi de, burada su götürür söylediğimiz sebepten ötürü, çünkü Bukhari tek başına bununla ihticac etmemiş, kardeşiyle beraber, Onda zaten tek bir yerde zikrediyor. Yani bu e, makbul bir ravidir. Yani takviye olmadıkça hadisi kabul edilmez demek. 13. Ravimiz Ejlah bin Abdillah Ebu Hoceyfe El-Kindi el, el Bazı kitaplarda özellikle Abdülrezzak'ın bir şey Şeyben'in kitaplarında bazen hata tasif sonucu Ebu Cuhayfe diye yazıldığını görürsünüz. O, bakarsınız o tabakada Ebu Cuhayfe diye birisini bulamazsınız. O Ejlah'tır. E, istinsal hatası sebebiyle harfler birbirine çok yakın olduğu için yani yazma okunurken e, cimin noktası bazen ha'nın altına konuyor ve Cuhayfe diye okunuyor. Burada F'de yok da işte Cuhayfe diye takdir ediyor e, işte transkrip edisyon yapan kişi. Bu hataya dikkat etmek lazım. Bunun künyesi Ebu Huceyye, Eclah bin Abdillah El Kufi. Dört sünneni işaret etmiş. Dört sünnenin Bundan rivayet ettiğini işaret etmiş Zehebi ve şöyle demiş. Şi'iyun meşhurun sadukun. Meşhur, saduk ve şii. Ee, Şabiden işitti. İbn-i ve başkaları onu sika gördü. Nesay'de zayıf dedi diyor. Zehebi. Eclah evet, bin Abdullah el-Kindi, 145 yılında vefat etmiştir. Şabi'den, İkrim'den, Yezid bin el-Asam'dan rivayette bulunmuştur. Kendisinden de el kattan yani Yahya bin Said el Şureyk, yani Şurek bin Abdullah el-Nehai, Abdullah bin Numeir ve Şube rivayette bulunmuşlardır. İmamların e, tadil ettikleri ifadeler şu şekilde. İbn Mayne Sıka gördü. Ahmet bin Abdullah el İcli İcli'nin Sıka gördüğünü zikrediyor. Ee, Ahmet bin Hambel ise evet. Ma akrabul ejlahu min Futr bin Halife. Fıtır bin Halife meşhur ravilerden birisi, hadis ravilerinden birisi, karavelilerden birisi. Ona yanaşamaz diyor el İcli. Yani onun seviyesinde değil. Fıtır bin Halife kadar değil diyor. Evet Fıtır Ahmet bin Hanber, Fıtır bin Halife'nin sıkha olduğunu kendisi söylemiş idi. Ee, Amr bin Ali de, yani bu Amr bin Ali el-Fellas'tır. Genellikle el-Fellas diye zikredilir sadece. Lakabıyla zikredilir. Meşhur e, münekkid imamlardan birisi hadis konusunda. O da Mustaqimul Hadis, Hadithin Sadukun demiş. Yani hadis rivayetleri Mustaqim, düzgün. Kendisi Saduk demiş. Ee, burada Ahmet bin Hanbel'in Eclahı Fıtır bin Halife'ye yakın gördüğünü görüyoruz. Yani tam onun gibi olmasa da ona yakın olduğunu zikretini görüyoruz. Yakup bin Süfyan da şöyle demiş. Yani El-Fesevi bu da Yakup bin Süfyan El-Fesevi. Sika hadis suhu leyin demiş. Hadisinde, rivayetinde gevşeklik bulunan bir sika demiş yani. tehsipte de böyle naklediliyor. i̇bn Adi düzgün hadisleri var. Kendisinden kuferiler ve başkaları rivayette bulunmuşlardır. Onun hadisleri içerisinde münker bir hadis görmedim. Haddi aşan, tecavüz eden haddi, yani sınırı geçen bir rivayetini, ne isnad olarak ne metin olarak böyle yani bozuk bir rivayetini görmedim diyor. Umarım ki onda bir sakınca yoktur diyor. Yani İbnadi'in bu ifadesi e, Hasanul Hadis mertebesinde olan raviler için kullandığı bir ifade. Umarım onda bir sakınca yoktur. Ancak diyor, devam ediyor. E, ennehu ya'iddu fi şiatil kufeh yani kufe şiyasından sayılır. Ve huve indi mustaqimul hadisun. Hadisin sadûkun. O düzgün rivayet eder, sadûktur. el de böyle diyor. Eleştirenlere gelince, cerh edenlere gelince el-Kattan fi nefsi minhu şey'in şeyun. Benim gönlümde onun hakkında bir şey var diyor, bir tereddüt var diyor. Böyle demiş. Yahya bin Sa'id el-Kattan mütecedditlerinden olan böyle demiş. Yine e, bu mizamda naklediliyor. Tahsipte nakledilidine göre O ve mekena yafsilu beyne el bin Ali ve Ali bin el-Huseyn. yani o Ali bin Hüseyin ile Hüseyn bin Ali'yi ayırt edemezdi diyor. Yani hafıza bakımından hafız değildi diyor yani. Ali bin Hüseyin Zeynel Abidin Hüseyin bin Ali ise yani sahabe olan bunları ayırt edemezdi diyor. Yani hafız değildi diyor. Ebu Hatim şöyle demiş. Leyi kuvvetli değil yani gevşek kuvvetli değil. Hadisi yazılır fakat hüccet getirilmez. Demiş. Bu da müteşeddit. O da böyle söylüyor. Ebu Davud zayıf demiş. El-Acurri'nin Ebu Davud'a soruları, sualat diye bir risalesi var. Ebu Davud'a sorduğu Rica'lı hakkında, hadisler hakkında. Bunları derlediği bir risalede böyle zikrediyor. Ebu Davud'un zayıf dediğini zikrediyor. Ukayli, Şabi'den mustarip hadisler, çelişkili hadisler rivayet etmiştir la <lâ> yuta bi <aleyha> yani kendisine tabi olmayan tek kaldı yani bu kimsenin tek kaldığı e, Musarib hadisler rivayet etmiştir diyor o kaydi. Nesai şöyle diyor. Daifun leysa bi zak. Yani o kadar da şey değil. Yani pek eee hıfs mertebesine değil zayıf. Ve kanalehu reyun suun. Kendisinin kötü bir görüşü vardı. Yani şialığına işaret ediyor el de El-Ecla'h Mufterun demiş. Müfter, iftiracı demek. Ahvalur Rical kitabında. Şöyle de denilebilir. Eğer müfettir dediyse, ta ile değil, müfettir, gevşek manasında. Bu şehrin bir şeyinden dolayı mı diyorum Eğer e, iftira kökünü kastediyorsan, e, onu kastediyorsan, yani odur. yani Öyle bir akide, bozuk akideye işarettir. Ama sanki şey gibi, gevşekliğine işaret gibi müfettir. Hani şey anlamı, iftira kökü olsa da hani hadı suydurmak yalan anlamı değildir herinde değil mi? Yani çok kapalı bir ifade. Ahmet, Ahmet bin Hanbel başka bir yerde ne demiş? Az önce neyi aktarmıştık? Fıtır bin Halife'nin yanına varmaz, onun kadar değil diyor. Biz sikaya yanaşamaz diyor yani, sikaya mertebesine değil diyor. Burada da ne demiş bakın? el ve Tadil kitabında aktarıldığına göre. Eclah ve mücalit mutekariban fil hadis. Mücalit, Mücalit bin Said çoğunlukla zayıf görürler. Şabiye'nin öğrencilerinden her ikisi de. Yani eclahta Mücalit'te, Şabiye'nin öğrencilerinden. Mücalit bin Said zayıf. İkisi birbirine yakın diyor Ahmet rivayet konusunda. Nitekim Ecla birden fazla Münker hadis rivayet etmiştir diyor. Yani Münker rivayetleri var diyor. Kendisinde teşeyyü vardır, şiilik vardır. Ee, daha başka sözler de var ama ana adlarıyla Ejlâh hakkında söylenenler bunlar. Netice olarak hakkında ihtilaf edilen bir râvî. Zahir olarak ortaya çıkan hasan Hadis mertebesinde olduğu. Ee, ancak bid'atini destekleyen bir rivayette bulunursa hüccet olmaz yani bir tacir hakkında genel kaydı bunda da işler. Yani şialı destekleyen bir şeyse eğer rivayet ettiği şey o zaman o rivayet hüccet olmaz. Bu olmadıkça olmadığı zayıf diyebilir miyiz ona? Hangi sebeple? Mesela bu havuzla alakalı şeylerden işte Ali bin Hüseyin, Hüseyin müradifo ile karşılaştırırız. Evet. i̇bn Kattan söylüyor. Bir de bir tek o söylüyorlar da, hafızayla şey evet. yok, yok, Ebu Hatim de hafızayla ilgili. Leysebil kavî diyor. Fakat hüccet getirilmez diyor. Hadis yazılır, fakat hüccet getirilmez diyor. Yani cerh edenler içerisinde Yahya bin Said-i ve Ebu Hatim'i bir kenarda tutacağız yani onların cerh-i hafza yönünden hem de müteşeffit kendileri. Ebu Davud var mütemekkinlerden Ebu Davud zayıf diyor. O Kayli de ne demiş? Muzari rivayetleri var. Şabi'den, zıraplı rivayetleri var. Nesai yine ezberine işaret eden bir şey de bulunuyor. Zayıftır diyor. Leise bizak diyor. İbn-i Mâ'yı istikadırdı. İşte istikadiyenler de var. O, Onlar geçti. İstikadiyenler de var. Bu işte hakkında ihtilaf edilen bir ravi. Yani bu metin konusunda dikkatli olmak lazım. Meclahın rivayet ettikleri hakkında. Yani tek başına eğer rivayet ettiği hadis bidatini destekleyici bir mahiyette de değilse onun hadisi hasendir. Tek kalırsa. Yani metin burada önemli, rivayet ettiği metin. Zehbi de saduk demiş şey olarak. Yani kendisi Zehebi de saduk olmasını tercih etmiş. Ha, bu istisnalar Olmadıkça anımızlarla bir rivayet yaptığı kimseler ya da bilatına desteklen olmadıkça tek başına hasenleyebiliriz. Evet. Izdırabı ortaya konulursa, yani eğer bir çelişki ortaya çıkarsa bundan kaynaklandığına hükmedilebilir ve onun o ızdırabı terk edilir. Ama normalde böyle bir durum olmadığında reddedilmesi gerektiren bir durum yok. Mizanda, estağfurullah, El-Kâşif'te o Şiidir diyor. El-mugnifid duafa da Şii'yün la be'sebih diyor. Şiidir, sakınca yoktur diyor kendisinde. Ve leyenehu ba'duhum Bazıları gevşek buldu. İşte Cüzeca'nın sözünü e, aktarıyor. Divanda da şey demiş Saduk'un Şii'yün. Yani Şii Saduk. Burada söylediğin aynısını söylüyor. Mizanda da sadece hakkındaki görüşleri zikretmekle yetiniyor. Karar vermiyor mizanda. Evet. Evet. Hocam, Şii'dir hani kendisine sakınca yoktur. Derten şiiliğinden dolayı mı sakınca yoktur yoksa rivayetlerinden dolayı mı sakınca yoktur? Rivayetleri, yani rivayetlerinin hasen olduğuna işaret ediyor. Yoksa şiiliğinde... Arkadaşlar arka söylemiyor sanki. Ya bu, bunlar e, rica kitaplarında sık göreceğiniz şeyler. Yani şiilik adaletiyle ilgili bir cerddir. La be'se ise hıfzı hakkında. Dönün bir şey ikisini beraber içeriyor yani onun e, Saduk mertebesinden aşağı kalmadığına bir işaret bu bir ravida aktaralım on de aktaralım onla bitirelim Ahmet bin Süleyman bin Ebi, Ebit Tayip Buhari işaret etmiş ha işaret koymuş Ahmet bin Süleyman bin Ebit Tayyip Aleyküm, şöyle demiş Kuşeyrim'den rivayette bulunmuştur. Sikadır. Ebu Hatim tek başına sadece Ebu Hatim onu zayıf görür demiş. ay var mı? Var biraz. Birkaç tane var. Ahmet bin Süleyman bin Ebittayip el Bağdadi, Bağdatlıymış. El Mervezi diye meşhurmuş. Demek ki Aslen Bağdatlı, sonra Mervuz'a yerleştiği için yani Merv şehrine yerleştiği için Mervezi denilmiş. İbni Hacer şöyle diyor, Bukhari, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın fazleti hakkında ondan onun İsmail, İsmail bin Mücalit yoluyla Ammar hadisini rivayet etmiş. Başka bir yerde de Yahya bin May'in İsmail yoluyla rivayet etmiş. Bu da gösteriyor ki Buhariye göre bu ravi kendisiyle hüccet getirilen birisi değil. Yani Bukhari hüccet getirmemiş bu raviyle. Buhari zikretmiş burada ama Hukari tek başına hüccet getirmemiş. Takviye yapmış. Tirmizi, fakat ondan rivayette bulunmuş. Hediüs Sari'de i̇bn Hacer'in zikrettiği bunlar. Hüseyin'den, yani Hüseyin bin Beşir'den, İbrahim bin Sa'd'dan, İbrahim bin Sa'd bravo, bravo. Ha? Sanırım. Nereden biliyorsunuz? Peki aynı İbrahim Sad mıdır acaba? Onun acaba hocaları arasında geçti mi bu? İbrahim Sad'ın. İlk ravi miydi? Dördüncü ravi. Ebu İsa, evet Salih bin Kaysan özürüden rivayet olmuş. Yani ayrıntılı geçmemiş. Evet. Her neyse İbrahim bin Sat, Ubaydullah Bunlardan rivayette bulunmuş. Kendisinden de Ebu Züra, Muhammed bin Yahya'nın Nisaburi rivayette bulunmuşlar. Ebu Avane sayhinde sika görmüş. İbn-i İbban'da etsikatla zikretmiş. Aydım, sağ olun, sağ olun. Ebu Zür'a hafız mahalluhu sıdk demiş. Hafız demiş. Yani hafız bildiğimiz hafız tadilin üst mertebelerinden. Mahalluhu sıdk ise en az hasen derecesine işaret eden bir tabir. Yani burada iki ifade kullanması özellikle Ebu Züfran'ın adeti ikinci seviye derslerden hatırlarsanız hafız ifadesi ezberine işaret, zaptına işaret, mahallu'hu sıdk ise adaletine işaret. Bir tek Ebu Hatim hadisi zayıf, rivayeti zayıf demiş. Ondan başka da cerheden yok. Ebu Hatim de teşeddetlerden. Netice olarak kendisiyle ihticac edilir. Kendisinin bazı yanılgıları vardır, hataları vardır. Ebu Hatim onun hakkında şiddetli bir hüküm kullanmıştır ve cerh sebebini açıklamamıştır. İbn-i e gelince o Buhari'nin onunla ihticac etmediğini söylemiş. Yani takviye için onun ücretli demiş. Buradan Buhari'nin e, sahih de bunla ihtiyac etmediği manası da çıkmaz. Bu İbn Cerrî'nin iddiası. Yani bu Ravi'ye de e, cerhe dair net bir şey söz konusu değil. Zehbi de bu yüzden. Hiç temrissiz sekâ demiş açıkça. Ee, bir tek Ebu Hatim'in zayıf görü neşad etmiş. Zehebi başka yerlerde ne demiş? Mesela El-Kâşif'te Vusfik demiş. Hensika yani, görüldü demiş. Ee, Ebu Hatim tek başına sadece o zayıf görü demiş. Aynısını söylemiş yani. El-Mughni ve Mizan'da da yine aynı şeyleri söylüyor Zehebi. Evet. Evet. Neticede bu ravi Sika, Ebu Avane tefsik etmiş, onunla hüccet getirmiş. Ebu Avane'nin e, müsnedül Mustahreci'ne işaret ediliyor burada. Yani Müslüm'ün şartları üzerine olan hadisleri topluyor. Ebu Havane'nin bu tefsirki de muteber yani. Yine Ebu Züra'nın ifadeleri var. Yani ihtiyac etmeye engellen hiçbir durum söz konusu değil. Ebu Hatim'in müfesseri olmayan cerhi dışında. O da kendisi müteşeddit olduğu için buna itibar etmiyoruz. 15. ile bir sonraki dersle devam ederiz inşallah. Ahmet bin Salih Ebu Cafer el Mısri. Hafız. Meşhur. Ahmet bin Salih al-Masri Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşreden la ilahe illan tevateke la şerikelek ve estağfurke ve tuğbideyke